L'Europe pour toi, l'Europe pour moi, on Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Can Mindek ve Zeynep Özler. İyi günler değerli Açık Radyo dinleyicileri bir Hayal Tercihleri programıyla daha karşınızdayız. Bugün programcı arkadaşımız Zeynep Özler konuk statüsünde bizlerle birlikte programcı şapkasını bırakıp konuk olarak bizlerin yanına geldi. Hoş geldin Zeynep. Aynen hoş bulduk. Bayağıdır bir arada olamamıştık. Evet o yüzden burada bulunmak gerçekten müthiş bir keyif benim için. Evet e, bugünkü konumuz aslında vize konusu olacak hem Avrupa Birliği'nin vize politikasını hem de Türkiye ile olan ilişkilerdeki vize sorununu olabildiğince ele almaya çalışacağız. İstersen önce bir gündeme göz atalım ondan sonra konumuza döneriz. Türkiye'nin gündeminde aslında Kıbrıs ve İsrail ile artan gerginlik var yani Doğu Akdeniz politikasındaki değişiklikler genel olarak. Son olarak da AB Bakanı Egemen Bağış KKTC'ye bir ziyaret yapmıştı geçtiğimiz günlerde. Türkiye ve KKTC'nin katılmadığı bir Avrupa Birliği topal ördeğe benzer şeklinde bir benzetme yaptı. Ee, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da aslında bu vardı. Diğer taraftan BM açısından önemli bir şey AB Başkanı Herman Van Rompuy ilk defa BM Genel Kurulu'na seslendi. Böylece AB dış görünürlüğü açısından da bir ilk yaşanmış oldu bu sene. Ee, Avrupa Birliği diğer taraftan Hindistan ve Ukrayna ile serbest ticaret anlaşmalarını tamamlamayı hedefliyor bu yıl sonu veya önümüzdeki yıl başlarında. Dış ticaret açısından da önemli gelişmeler yani Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Hırvatistan'la ilgili haberleri ben her hafta vermeye çalışıyorum. 2012 boyunca üyeliğe tam olarak hazırlanabilmek için 13 milyon avro daha verilecek Hırvatistan'a. Böyle bir gelişme var orada da. Kriz dersen ekonomik krizle ilgili kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Ulusal parlamentolar bu Avrupa Mali İstikrar Fonu'nun IFSF artırılması genişletilmesini tartışıyorlar ki Slovenya'da ciddi bir problem bu hükümetin güven alamamasına kadar gitmişti konular bakalım bu hafta Slovenya Almanya ve Finlandiya'dan kararlar çıkacak son olarak da 6 Ekim tarihinde Türkiye ile Fransa arasında iç güvenlik ve terörle mücadele anlaşması imzalanacak karşılıklı olarak bu Fransa'da PKK'ya karşı yapılan operasyonlarla da bağlantılı olduğunu düşünüyoruz bakalım neler gösterecek zaman. Şimdi konumuza dönecek olursak vize konusunda Ermenistan ve Azerbaycan'da imzalanan vize kolaylığı imzalanması planlanan vize kolaylığı anlaşması var gündemde. Nasıl değerlendirmek gerekir? Avrupa Birliği bir ülkeyi atladı sanki arada. Evet yani gerçekten hani bu gelişmeler karşısında artık yorum yapmak, Türkiye'nin haklılığını ortaya koymak bile abeste iştigal etmek anlamına gelmeye başladı. Neden diyeceksiniz olursak, şimdi ilk başta bir Batı Balkanlar fenomeni vardı. Bildiğimiz gibi Makedonya, işte Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ bu ülkeler birer birer vizesiz seyahat hakkına kavuştular. Hadi dedik bir derece anlaşılabilir olduğunu görmeye çalıştık aslında. Adaya da potansiyel aday ülkeler dedik. Derken bunu tam hazmetmeye çalışırken şimdi dediğin gibi Ermenistan ve Azerbaycan ile vize kolaylığı ve geri kabul anlaşması müzakerelerinin başlatılmasına karar verdi Avrupa Komisyonu. bildiğin gibi zaten Ukrayna ile olan vize kolaylığı imzalanmış yürürlüğe girmişti. Yani vize muafiyeti yolundalar, o süreçteler şu anda. Bir diğer yandan Ukrayna ile ortaklık anlaşmasında da ciddi ilerleme sağlandı haberlere yansıtıldı. Gürcistan'la keza. Şimdi bu ülkelere baktığımızda nedir bu ülkelerin ortak faydası? Avrupa Birliği'nin bir girişimine işaret ediyor. Eastern Partnership dediğimiz yani Doğu Ortaklığı ülkeleriyle Aslında nedir bu ülkelerin hiçbirinin AB üyelik perspektifi dahi olmayan ülkeler sadece belli sektörel alanlarda enerji, dış politika, serbest ticaret alanı gibi alanlarda daha fazla entegrasyonun sağlanmasının amaçlandığı ülkelerle Avrupa bir anlamda işte havuç politikasını işleterek havuç sopa politikasıyla vize kolaylığı sağlıyor karşısında geri kabulü imzalatıyor. Yani artık bu son gelişmelerden sonra yani bir taraftan da biliyorsunuz Beliz, Uruguay, Paraguay gibi hatta Tayvan gibi Avrupa Birliği'nin nasıl bir model içerisinde olduğunu anlamakta dahi güçlüyüz. Ülkelerle de vizesiz seyahatin önü açılırken Türkiye'nin konumu her zamankinden fazla aslında sırıtıyor diyelim. Yani evet. anlamlandırmakta güçlük çekiyoruz. Evet bu bahsettiğin ülkeleri düşündüğüm zaman özellikle e, Ukrayna ile atılan hızlı adımlar. Hani bir 10 sene öncesine gittiğimiz zaman Avrupa Birliği ile Ukrayna arasındaki ilişkiler son derece nasıl demek gerekir tedbirliydi. Yani Avrupa Birliği hep biraz çekingendi. Kesinlikle. acaba Hani Rusya'yı ürkütür müyüm, ilişkilerim bozulur mu ki fazla bir ortak paydası da yoktu açık konuşmak gerekirse. Yani bir tarafta. 50'lerden başlayan bir ilişki Türkiye ile Avrupa Birliği arasında. Diğer tarafta Ukrayna, Azerbaycan, Ermenistan'ı koyduğumuz hani ortak payda belki doğu ortaklı Eastern Partnership ama hani ne kadar geçerli var o da tartışmalı. Çok haklısın. Hatta bu Eastern Partnership kurulduğu vakit hani Rusya'ya karşı bir karşı blok olarak Hı. kurulduğu e, düşüncesi de gündeme gelmişti. Şimdi baktığımızda öbür tarafta Rusya'yla da zaten hali hazırda vize kolayla ilişkisinde için daha be. Yani onlara, onlar da Aynen Türkler gibi Ruslar da vizesiz seyahat talep ediyorlar. Fakat Türkiye'nin konumuna baktığımızda artık müzakereci ülke sıfatını taşıyan bir ülke. 96'dan beri gümrük birliği içerisinde ki vizenin iş adamları üzerindeki olumsuz etkisi de bildiğin gibi. Şimdi böyle bir durumda tabii. Ortaklık anlaşmasından kaynaklanan haklarımız en son soysal davasına ve Avrupa Birliği Adalet Divanı'nda teyit eden, edilen sayısız karardan bahsedilince Avrupa Birliği'nin bize kalkıp geri kabul anlaşması karşılığında vize diyaloğu demesi gerçekten vize diyaloğu nedir ne ifade ediyor hiçbir şey tamamen içi boş muğlak bir kavram vizesiz vize kolaylığından dahi imtina etmesi. Tabii ki ne yazık ki haksız ve ayrımcı bir uygulamayı akıllara getiriyor. Kesinlikle evet yani Türkiye ile ilgili kısmına tekrar detaylı olarak döneceğiz hani nedendir nasıl oluyordur. Avrupa'da yaşanan diğer bir gelişme de Romanya ve Bulgaristan'ı ilgilendiriyordu. Schengen alanına katılacaktı bu ülkeler ee, ama katılamadılar. Evet. Schengen alanı olmadı. ...nasıl değerlendirmek lazım? Bir ikiyüzlülük mü var? Çok enteresan. Şimdi aslında... ...Avrupa Birliği tam anlamıyla bir kriz içerisinde... ...bunu senle Lizman Antlaşması vesaire... ...döneminde de zaten takip etmiştik. Aslında bu dönemde yaşananlar... ...AB entegrasyonunun ne yöne... ...evrileceğinin de önemli bir... ...işareti niteliğinde. Schengen alanında... ...yaşananlar tam bir aslında... Ee, ...keşmekeşe, kakafoniye... ...işaret ediyor. Neden? Çünkü... Ee, Bulgaristan ve Romanya biliyorsun 2007'den beri üye evet. ve iki üye ülkenin engellemesi sebebiyle Schengen alanı mevcut durumda 25 ülkeden oluşuyor. Üç ülkenin zaten oy hakkı yok. Hı hı. O üç ülkeyi attığında 22 üyeden ikisi yani Finlandiya ve Hollanda bu iki ülkenin girişini veto etti ve Hangi gerekçele diye baktık? Çünkü ortada teknik kriterler var. Evet. Teknik kriterleri Nisan 2010'dan itibaren Bulgaristan ve Romanya karşılamış durumda. Katılım antlaşmalarında Avrupa Birliği'nin bazı taahhütleri var bu iki ülkeye. Peki ne nasıl oluyor da Hollanda ve Finlandiya veto ediyor diye baktığımızda yolsuzlukla mücadele ve organize suçla mücadelede yeterince adım atmadığı gerekçesiyle? Şimdi bu biraz enteresan değil mi? Fazlasıyla enteresan. Yani teknik kriterler yerine getirilmiş derken aslında birliğe üyelik için temel olan siyasi bir kriterin yeniden gündeme getirildiğini görüyoruz. Aslında bahsettiğin çok doğru. Benim de aklıma hemen o geldi. Hani bizim ilerleme raporları aklıma geldi. Türkiye'nin önüne koyulan engellerden biri. O zaman Bulgaristan Romanya neden üye oldu? sorusu. Veya madem üye Aynen. oldu neden oraya geri dönülüyor artık? Yani... Bu tabii akıl almaz bir uygulama ve hakikaten e, Kopenhag siyasi kriterlerinden birinin hala evet eksiklikler var alan ama bu üye yapılırken düşünülecek bir süreçti. Şey işte. Yani üye yaptık bari Schengen'e almayalım gibi bir tavır. Gerçekten e, enteresan bir yaklaşım ve Polonya dönem başkanlığı özellikle Bulgaristan ve Romanya bir anlamda taahhütte bulunmuştu. Ve hatta üye ülkeleri ikna etmek için demişlerdi ki, Aşamalı bir genişleme süreci izleyelim. Önce hava yolu ve deniz yolundaki sınır kontrollü kaldırılsın. En sonunda 31 Aralık 2012'ye kadar kara, karadaki kontroller kaldırılabilsin. Yani biraz üye ülkelere zaman tanıyıp onların süreci hazmetmesi beklenilecekti. Finlandiya ve Hollanda şöyle bir çıkış yaptı. Bu da enteresan. Dediler ki bugün evet deyip pişman olacağımıza... Baştan hayır diyelim süreci bloke edelim ve gerçekten hiçbir çıkış yolu bırakmadılar. Yani ne Ekim konseyinde bu konu gündeme gelecek tekrar ya da daha ilerleyen bir dönemde e, şu anda herkes şaşkın Avrupa Komisyonu antlaşmaların koruyucu sıfatıyla ne yapacağını bilmiyor. ülkeler arasında müthiş bir kopukluk var. Biliyorsun İtalya ve Fransa arasında da bu Tunuslu göçmenler evet. sebebiyle bir gerilim yaşanmıştı. Keza son dönemde Danimarka'nın tek taraflı gümrük kontrolleri nedeniyle e, şuna varacağım aslında. Bu kriz sebebiyle gelinen noktada daha fazla mı Avrupa daha az mı Avrupa tartışmalarında Schengen'in bugün geldiği noktada aslında daha hükümetler arası bir yapının öne çıktığını ve bu Tüm çıplaklığıyla ortada ve daha fazla Avrupa filan yok. Bir kere üye devletler birbirine güvenmiyor. Yani o güven ve dayanışma mekanizması neredeyse iflas etmiş durumda ve hükümetler arası e, yöntem için yani topluluk metodu yerine hükümetler arası girişimlere daha önem veriyorlar. Yani bir senin birkaç ay önceki yanlış hatırlamıyorsam Hollanda ile ilgili bir makaleni okumuştum. Onun üzerine şimdi bu soruyu düşününce hani daha fazla mı Avrupa daha az Avrupa Bugün Hollanda'nın bu soruya daha az Avrupa cevabını veriyor olması yani senin o makalende koyduğun tarihsel siyasi geçmişe tamamıyla zıt. Zıt evet. Yani bugün işte Gert Wilders'ın hükümetin bir destekçisi olarak orada önemli bir rol oynuyor olması. Diğer taraftan Finlandiya'da True Finns adlı gerçek Finlandiyalılar partisinin Nisan seçimlerinde ciddi bir oy almış olması ve aşırı sağın yükselmesi. Hani önceki programlarda da çok konuşmuştuk Avrupa'nın ciddi problemlerinden bir tanesi bu. Hani Finlandiya ve Hollanda dediğin zaman ilk aklıma bunlar geldi. Ama daha derin düşününce daha mı fazla Avrupa sorusuna evet yani bu ülkelerin daha az Avrupa cevabı ver. Hadi Finlandiya'yı biraz anlayabilirim tarihsel geçmişinden dolayı mesafeli durmaya çalışıyor olabilir. Ama Hollanda'nın kurucu ülkelerden ve entegrasyonist bir ülke olarak böyle bir tavır alıyor olması çok enteresan. Yani Schengen'in artık özünde yaralan bir ülkenin. Böyle bir engellemeyle karşı çıkması çok anlamlı geliyor gerçekten. Bu hani 2004 genişlemesi olduğu zaman Polonya ve diğer ülkeler ama temel olarak Polonya'ya odaklanan bir karşıtlık vardı. Bir karşılık söylemi geliştiriliyordu. Zannedersem o biraz duruldu ve şimdi Romanya ve Bulgaristan yani birkaç sene önce Fransa ile Romanya arasına da sorun yaşanmıştı. Zannedersem biraz oraya döndü ve bu engelleme yoluna gidildi. Kesinlikle bir de tabii çok böyle hani e, enteresan detaylar da oldu bir misilleme geldi hemen Romanya'dan Romanya Macaristan sınırında Hollanda'dan gelen e, laleler ha. durduruldu ve e, tabii ki kağıt üzerinde... E, Bitkilerin bir anlamda hani sağlık pasaportu yani sağlık gerekçeleriyle engellendiği ve sınırda bekletildiği ama aslında tabii ki Romanya tarafından bu Hollanda hükümetine açık bir mesaj niteliğinde. Evet, diplomatik bir jest olarak Hollanda'ya gönderildi diyebiliriz. İstersen kısa bir şarkı arası verelim ondan sonra Türkiye kısmına biraz daha bakmaya çalışalım. I was staring at the sky Just looking for a star To prey on a wish on Or something like that I was having a sweet fix Of a daydream of a boy Whose reality I knew Was a hopeless to be had But then the dove of hope Began its downward slope but I believed for a moment That my chances were Pretend to be grabbed But as it came down near So did a weary tear I thought it was a bird But it was just a paper bag Hunger hurts And I want them so bad Over kills Cause I know I'm a mess He don't wanna clean up I got to focus These hands are too Climb, looking for a little hope Baby said he couldn't stay, wouldn't do His lips to mine or fail to kisses, his or to cope I said, honey, I don't feel so good, Don't feel justified Come on, put a little love here in my boy He said, it's all in your head And I said, so's everything, but he didn't get it I thought he was a man, but he was just a little boy Hunger hurts, and I want him so bad Oh, we kills, cause I know I'm a mess He don't wanna clean up, I got to fall Cause these hands are too shaky to hold Hunger hurts, but starving works when it calls Too much to love, hunger Evet Fiona Apple'dan Paperback adlı şarkıyı dinledik şimdi kaldığımız yerden istersen biraz da Türkiye'ye bakarak devam edelim bu Ermenistan ve Azerbaycan kısmını aslında biraz değindin şu anda Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki vize durumu nedir yani nasıl bir durumla karşı karşıyayız ve nereye doğru gidiyor? Evet şimdi Avrupa Birliği e, politikası gereği geri kabul anlaşması ve vize kolaylığı anlaşmasını bir arada e, imzalamayı tercih ediyor. İkisini aynı cümle içinde geçirmemizin sebebi de bu. Vize kolaylığı dediği 60 euro olan standart Schengen vizesi ücretini 35 euroya indiriyor. Vize süreçlerini kolaylaştırıyor. Belli kategorilere muafiyet ya da indirim hakkı sağlıyor. Yani vize prosedürünü kaldırmasa da kolaylaştırıyor. Geri kabul anlaşması ise... Dezavantajlı olan kısmı yani o havuç eğer havuç kısmı vize kolaylığı ise hı hı. sopa kısmı da geri kabul, geri kabul kısmı oluyor. Aynı paranın iki yüzü olarak hı hı. düşündüğümüzde geri kabul anlaşması da yasa dışı göçmenlerin ilgili ülkeye yani söz konusu Azerbaycan ise Gürcistan ise ya da bu Türkiye olduğunda e, Türkiye'ye geri gönderilmesi eğer Türkiye'den birliğe giriş yaptığı tespit edilirse. Şimdi Türkiye'de gelinen aşamada aslında... E, ...dezavantaj yani Türkiye aleyhine olmasına karşın geri kabul anlaşması konusunda metin üzerinde uzlaşma sağlanmıştı. Tüm engeller birer birer aşılmış ve Türk hükümetinin yapıcı tavrı sağlanarak masaya oturulmuştu. Fakat masanın karşı tarafında olan Avrupa Komisyonu yetkililerinden vize kolaylığı ya da vize muafiyetine giden süreçle ilgili herhangi bir yetkilendirme alınamadığı için... Ee, sadece vize diyaloğu ve hareketlilik gibi bir muğlak kavramla karşılaştığı için Türk tarafı haklı olarak ben bu anlaşmayı parafe etmem. Bize yazılı olarak bu sürecin kısa süreci yani vize kolaylığının sadece bir ara formül olacağı ve neticede vize muafiyetine kavuşacağımız konusunda yazılı teminat verin. Sonra oturur ben bu anlaşmayı sizle imzalarım dedi. Dolayısıyla süreç bloke oldu. Tabii ki vize konusundaki mağduriyeti Türk halkının bitmek bilmiyor. Biz de kişisel olarak yaşıyoruz. Örneğin yakında Belçika'ya gitmem gerekecek bir toplantı için vize başvurusu şimdiden kara kara düşünüyorum. Sonra İngiltere'ye gitmem gerekecek. İngiltere şengendi de değil. O yüzden yeniden bir apayrı bir, süreç. apayrı bir süreç. Dolayısıyla sıkıntılar sürüyor. Ama teknik anlamda süreç bloke olmuş durumda. Fakat Türk tarafı da boş durmuyor bir yandan. Lobi çalışmalarını sürdürüyor. Egemen Bağış'ın o anlamda Avrupa Parlamentosu'nda, Strasbourg'da siyasi parti grup başkanlarıyla yaptığı toplantı çok önemli. Türk tarafının, Türk halkının talepleri. Belki de en yüksek e, makamlara e, uygun bir platformda dile getirilmiş olacak. Özellikle bu bahsettiğimiz ülkelerle Azerbaycanla, efendim Ermenistanla e, atılan adımlardan sonra e, bu haksız durum e, dile getirilmiş olacak diye düşünüyorum. Yani e, sadece o ülkelerle. ...yapılan anlaşmalar değil... ...Türkiye ile yapılmayan... Yani ...Türkiye'nin hak edip de alamadıkları da... ...aslında ön planda değil mi... Hani ...biraz e, tarihsel sürece... Yani ...çok hukuki detaylara girip... ...dinleyicileri sıkmak da isteme, isteme ama... E, ...aslında vize yoktu... ...sonradan icat edildi... ...ve başımıza bir bela olarak kaldı... ...kesinlikle çok haklısın... ...çünkü şöyle bir şey var... E, ...73 yılında yani Ankara Anlaşması... ...ek protokol dediğimiz ve... ...Türk vatandaşlarının ortaklık hukukundan... kaynaklanan haklarını dayandırdığımız... Temel anlaşma 73 yılında yürürlüğe girdiğinde ne Hollanda ne Fransa ne Almanya Türklere bizi uygulamıyordu. Ne zaman uygulamaya başladı 80 yılında özellikle darbe sonrasında siyasi ilticadaki artış 63 yılında giden göçmenlerin geri dönmemesi ve bazı suistimallerin başlaması sonucunda 80 yılında dönemin İçişleri Bakanları'na alınan bir uygulamaydı. Uygulama geçici bir süreliğine diye kondu. Sene 2011 vize kaldırılmıyor ve bu hep geçmişten gelen paranoyalar çünkü Türkiye ne 60'ların Türkiye'si ne 80'lerin Türkiye'si bugün çok başka bir Türkiye var. Kesinlikle. Bu gerçekleri belki de görmek istemeyen Avrupa ile geçmişte üretilen ve büyütülen bir takım paranoyalarla çeşitli ülkelere vize kolaylığı tanırken Türkleri ...vize sözcüğünün kullanılmasından bile imtina etmesi gerçekten ciddi bir siyasi irade eksikliğine işaret ediyor. Çünkü bu olay evet teknik, idari, diplomatik kısımları var ama esas mevzu siyasi. Yani siyasi irade taşı elinin altına koymadığı sürece hiçbir ilerleme sağlanamaz. Kesinlikle ve e, aslına bakarsan o bahsettiğin hani paranoyaların üretildiği dönemlerin üzerinden... 15 yıllık bir gümrük birliği tecrübesi, 5 yıllık fiili müzakereler ve artık dünyanın en önemli ekonomilerinden biri haline gelmiş, dünyaya bir şeyler ihraç eden bir Türkiye'ye dönüşmüş. yani Eski Türkiye değil artık ve oturup baştan her şeyi düşünmek gerekirken hala eski paranoyalara dayandırmak ve vize konusunun yarattığı sıkıntıları görmezden gelmekte Avrupa vizyonuna, Avrupa Birliği bütünleşme sürecine yakışmıyor. Yüzde yüz. Yani bir yandan mesela Ermenistan'la ilgili müzakereleri başlatacağız. Mesela Avrupa Komisyonu'nun iç işlerinden sorumlu üyesi Cecilia Malmström açıklaması. Şöyle işte Ermenistan vatandaşlarının ne kadar mağdur olduğunu biliyoruz. E, sosyal ve iktisadi gelişimi için Ermenistan'ın bu şarttır. Özellikle kişiler arası iletişime önem veriyor Avrupa Komisyonu bildiğin gibi. People to people context. Ediyoruz biz o zaman yani sivil toplum diyaloğu diyorsunuz. Ve bir insan kalkıp... Vize sebebiyle Avrupa ülkesine seyahat edemiyorsa bir Erasmus öğrencisi okuluna zamanında başlayamıyorsa dediğin gibi gümrük birliği sebebiyle bir iş adamı fuar kaçırıyorsa malını satamıyorsa zamanında akademisyenler ev kadınları yani cenaze kaçıran insanlar mezuniyete yetişemeyen insanlar artık ne bekliyorsunuz diyoruz. Değil mi? Evet yani kesinlikle hatta e, geçen sabah sabah gazetesinin bir haberi vardı. Avrupa şike yapıyor diyerek e, vize konusunu gündeme getirmişti. Bu bahsettiğiniz Egemen Bağış'ın e, temasları çerçevesinde hakikaten özellikle iş adamlarının fuar kaçırmaları, anlaşmaları kaçırmaları veya vize alabilmek için diğer şirketten davet mektubu isteyerek zaten rekabete 1-0 yenik başlaması çok ciddi problemler ki bu problemleri en yakından takip edenlerden biri de Sens'in İKV çerçevesinde gerçekleştirilen e, vize hattı projesi kapsamında. Projeden de kısaca ve bulgularından biraz bize bahseder misin? Tabii bahsedelim. E, önemli bir çalışma. Çünkü bu alanda yapılan e, ve verileri içeren aslında e, ilk referans çalışma diyebiliriz. Hı -hı. Bu konuda çok da mütevazı olamayacağız aslında. Haklı e, Çünkü önemli bir başvuru kaynağı oldu çok kısa sürede. Ee, şöyleydi e, biz bir vize şikayet hattı kurduk bu hat iki ay boyunca açık kaldı iki ay boyunca binin üzerinde şikayet geldi her kesimden Türkiye içinden ve yurt dışından çok çeşitli kesimlerden insanlar bize başvurarak vize konusunda yaşadıkları şikayetleri aktardılar biz bu şikayetleri dinledik not aldık ve e, kategorize ettik. Bu red mesela önemli bir şikayet konusuydu ama reddin ötesinde de sürecin uzaması dediğin gibi istenen belgelerin niteliği niceliği onun ötesinde konsolosluk ya da aracı kurum görevlilerinin davranışları konsoloslukların ya da aracı kurumların fiziki şartları gibi aslında çok temel 8 kategoride yoğunlaştı şikayetler ve her şeyden de önemlisi şunu gördük. Bu vize konusu her ne kadar dediğim gibi siyaseti ilgilendiren bir alan olsa da son derece insani bir boyutu var ve biz biraz bu hikayelerle, bu kişisel hikayelerle o insani boyutu, Öne evet. çıkarmaya gayret ettik Sadece istatistiksel Olarak değil gerçekten e, Mikro düzeyde de yaşanan Türk vatandaşının her birinin hayatını Derinden etkileyen bu sıkıntıyı ...ilgililere hem Türkiye'de hem Avrupa'daki yetkililere sunmak istedik. Bunu da çeşitli toplantılarla yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Sorun çözülmediği sürece de savunuculuk çalışmalarımıza devam edeceğiz. Evet ben çalışmalarınızın ciddi bir takipçisi olarak başarılarınızın devamını diliyorum. Özellikle bu proje bağlamında ve senle sık sık konuştuğumuz bir sözle bitirmek istiyorum. Yani bu konuyla ilgili çalışan bürokratlar özellikle komisyon tarafında hiç vize sırası beklemediler. Hiç böyle bir sıkıntı çekmediler. Dolayısıyla... Bu işi biraz daha iyi anlamak için raporunuzu okumaya da davet edelim onları. Çok teşekkürler Zeynep. Ben teşekkür ederim. Tekrar, Çok keyifliydi. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler. La Cap Bouma. La Pour pour on est La Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Can Mindek ve Zeynep Özler.